بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ولو أنما ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Rabbimiz diyor ki, bu dünyadaki ağaçlar, tahtası hepsi kalemler olursa ve denizlerin suyu mürekkep olursa ve denizlerin suyu bittikten sonra yedi katı mürekkep gelirse Allah'ın ayetleri yazılması için yeter Allah'ın ayetleri bitmeden. <سؤال> <سؤال> <سؤال> إن الله عزيز حكيم الله إذ ذلدر لدر وقال قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بودنيز صيو مركب أول الله كلمالري يزماك إتش Deniz biter. Allah'ın kelimeleri bitmeden önce. Bir de bu ne denizler bittikten sonra وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا Yani aynı kadar mürekkep getirirsek bile yine bitecek. Allah'ın kelamı bitmeden önce. Allah'ın kelimeleri, ayetleri hepsi boş konuşmak değildir. Yani biz bu Kur'an'a bakıyoruz. Her gün bu ayetlerden Yeni bir bilgi bulunuyor Yeni bir hikmet bulunuyor Biz bir düşünelim Dünyanın ağaçları Ne kadar çok İnsan bir ağaçtan Belki bir milyon kalemden fazla çıkarabilir O kadar ormanlar var Onlardan ne kadar kalem çıkarsa Ve denizlerden Biz biliyoruz Dünyanın işte ikisi Su Denizler hem de biliyorsunuz denizler ortası okyanoslarda ne kadar derin hepsi mürekkep olsaydı bir de Allah Azze ve Celle diyor yedi katı gelirse üstüne hepsi mürekkep olsaydı bu biter Allah'ın kelamı bitmeden önce demek ki Allah'ın bilgisi ne kadar büyüktür o kadar ayetler kelam olabilir olur olursa Allah'ın ilmi ne kadar büyüktür Ufacık kelimelerden Kur'an-ı Kerim'de büyük ilim kaideleri çıkıyor. Büyük bilgiler bulunuyor devamlı. Peki o kadar kitaplar yazılırsa, yani dünya bütünü şu kitapları, kitaplar sığdırılmaz bu dünyada eğer yazılırsa. Hepsi Allah'ın kelamı olursa, düşünelim ne kadar acayip bir şey. Bundan sonra bir düşünelim, Allah ne kadar büyüktür. Allah'ın ilmine kadar çok, gücü ne kadar çok. Allah Azze ve Celle çok büyüktür, çok güçlüdür. Bu insanlar Allah'a isyan edince kendini görüyorsa Allah'ın büyük yarattıklarının önünde, gökler ve yerler ve şey önünde yani diyebilirim insan görünmez. Ama Allah Azze ve Celle, gücüyle, kudretiyle insan bütün yaptıklarını da bile yazıyor. Bir tek görüyor, yediriyor, içiriyor değil. Yazdıkları, Bütün yaptıkları Allah Azze ve Celle yazıyor. Hatta Allah Azze ve Celle bütün yaptık, yarattıklarını görüyor. Bir sivrisinek kanatları da Allah yarattı ve onlara gıda veriyor yaşasın diye hucuraları ve bu zayıf kanatlar da zayıf ayaklar da nasıl gıda geliyor bu ayaklara hepsini Allah yetiştiriyor hepsi Allah büyütüyor bir sivrisinek dersek büyük bir ayet kaç milyar sivrisinek hepsi aynı anda Allah Azze ve Celle rızkını veriyor Kur'an Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ve ma teskutu min verakaten illa ya'lemuha ağaçların yaprakları sonbaharda. Hatırlayın böyle manzaraları dökülürken insan bir bakışta biliyor Yani bir bahçede Belki bir milyon yaprak aynı anda düşüş, düşü, Düşmesini görüyor Yerde bakıyorsun birikince Böyle bir araba geçince Nasıl belki binlerce yapraklar Böyle uçuyor dönüyorlar bunlar Bir bahçede diyorum Bütün bu dünyadaki yapraklar düşen yapraklar Allah diyor her yaprak Düşünce Allah onu biliyor Bir tek biliyor değil o düşün, düşmesini takdir etti. Ne zaman kopacak ağaçtan inecek Allah onu takdir etti. Hangi yolda gidecek, nasıl sağlanacak, nereye inecek yerde onu takdir etti. Bir tek takdir etti değil, bir de yazdı dünyayı yaratmadan önce. Fil levh-i mahfuz. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظلمات الأرض. Herhangi bir buday tanesi her patanesi başka bir şey herhangi bir tane toprağın altında hiçbir insan görmüyor belki bir sürü hayvanlar onu görmüyorlar ama Allah hepsini görüyor bütün dünyadaki bu şeytaneler. Wala ratben wala yabis. Bir şey nemli olursa nerede olursa olsun toprağın altında üstünde burada nem derecesi ne kadar çok mu az mı Allah onu biliyor. وَلَا يَا Kuru olanları hepsini Allah biliyor. اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ لَوْحُ mahfuzda Allah onları hepsini yazdı dünyayı yaratmadan önce. Allah yazdı, takdir etti, yaptı. Bir de tekrar söylüyorum. Yorulmadan bir tek bir emir Rabbimiz veriyor. Ol diyor. Kon. Arapçada kon. اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor, onun emri isterse, bir şey isterse bir tek ol diyor, olur. Bir insan, bir hayvan, bir güç bu dünyada bir şey yapmak istiyorsa muhakkak uğraşacak, çalışacak, emek harcayacak, vakit harcayacak. Ama Rabbimiz o kadar büyük, vakit harcamadan, hareket etmeden, güç, emek hiçbir şey yapmadan bir tek emir veriyor, oluyor. Allah'ın kudretiyle, gücüyle. Rabbimiz o kadar büyük, o kadar ulu, o kadar güçlü bizi yarattı. Az önce dediğimiz gibi merhametinden bize bakıyor, affediyor günahlarımızı. Biz günah işleyince Rabbimiz isterse hemen bizden intikam eder. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de eğer insanlara cezasını hemen verirse... Bu dünyada hiçbir insan hayatta kalmazdı. Çünkü her insan hatalıdır. Herkes hata yapınca Allah ondan intikam ederse hiç kimse kalmaz bu dünyada. Ma teraka ala بَحْرِهَا مِنْ Bu dünyanın üstünde hiçbir insan kalmazdı. Ama Allah'ın rahmeti büyük. Yine insan ne kadar günahkar olursa Allah Azze ve Celle kapılarını açıyor ona. Gece de diyor gündüz de günahları işleyenler Affederim kim bir şey yaptıysa gelsin dönsün gündüzde gecede günahları yapanlar için Allah kapılarını açıyor millet dönsün Rabbine. Bu kadar değil. Devamlı bu örneği getiriyorum ben. Benim büyük borcum varsa birisine ne kadar mutlu olurum eğer bana derse borcunu sildim. Ama Allah Azze ve Celle bir günahları silmiyor insan tövbe edince. <gülüyor> Kaç milyon günahın varsa Allah onları sevaba çeviriyor. Sen gerçekten tövbe edince, kalbinden, ihlaslı olunca. Peki neden bu zenginliği cennette beklemiyoruz, onu istemiyoruz? Cennette de zenginlik ister insan. Sevabına göre serayları olacak, sevabına göre merkepleri olacak. Merkep Türkçe'de değil yani Alatça kullandım. <gülüyor> Merkep Türkçe eşek demek ki <gülüyor> yok. Sevaba göre binecek şeyleri olacak. Sevaba göre kıyıları olacak denizlerde. Çadırları olacak her şeysi olacak. Birisi fakir. Az bir şey alacak. Tabi cennete göre az. Ama en fakir insan cennette. Yani en düşük derece bu dünyanın üstü oluyor. Çok katlar üstü. Allah Azze ve Celle bize çağırıyor. Bir düşünelim bu insanlar Allah'a itaat etmeyenler Allah'ın gücüne bakmayanlar korkmayanlar Allah'tan kıyamet günü olunca Allah onların hakkında ne diyor? bu Allah'ın ayetlerinden az önce okuyorduk Allah'ın ayetleri ne kadar çok ama Allah'ın rahmetinden bu Kur'an sadece bize gönderdi bu Kur'an'ı öğrenelim onun da amel edelim Allah diyor Ve al kitab. kıyamet gününde Herkesin kitabı konuyor önünde. Bir düşünelim bu, bu kitap ne kadar büyük. Çünkü insan her amelini yazdı, bir şey bırakmadı. فَتَرَ <gülüyor> الْمُجِرِم۪ينَ Günahkar olanlar ve kafirler. Onları görürsün. مُشْفِق۪ينَ مِمَّ ف۪يهِ Kendilerine acıyorlar bu kitabın iç, içindekilerden. Yani kafirler, günahkar insanlar. Hepsi kendilerine acıyorlar bu kitabın içindekilerinden. Korkuyorlar kendilerine şu kitabı görünce önlerinde konunca. فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ mimma مِمَّا ve وَيَقُولُونَ ya وَيْلَتَنَا Bir, Onu görünce derler Allah Azze ve Celle diyor bize yazıklar olsun. Hayatımızı nasıl kaybettik, nasıl değerlendirmedik vaktimizi, nasıl kalbimizi Allah'a teslim etmedik, Allah bütün istediklerini yapmadık. Diyorlar ma bu kitabı la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Ne bu kitap hiçbir şey bırakmadı. Ne kadar ufak olursa ne kadar büyük olursa. Bütün amellerimizi yazdı. Gerçekten insan bazen bir oturuş verimi amelden fazla yapar. Günah bir kelime konuşabilir ya da iyi bir kelime konuşabilir. Bir göz atar birisine dalga geçiyor birisinden. Bu gıybet etmek gibi gelir. Bir tebessüm ediyor birisine ya hakaret ediyor ya da ikram ediyor tebessüm etmesiyle. Bir oturuşta neler neler yapar. Bunlar hepsi yazılıyor. Vallahi bir nefes kadar insandan çıkarsa yazılır. Allah ne diyor insanlara? Baba anne haklarında. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفَّنْ وَلَا tenharhuma. Yani baban bir şey isterse senden ya da annen onu istemiyorsun ama itaat edeceksin mecbur babam diye. Sevap için cennete gideyim diye. Kalkarken yapsan Allah bunu nehyetti insana. Çünkü babası bakacak istemiyor. Benim sözlerimi beğenmiyor. Bilmem ne böyle diyecek kendi kendine ama insan büyüdükten sonra zayıf kalıyor. Susuyor. Baban kalbi kırılmasın diye bu Allah bunu yasakladı. Peki onu yapsan? Yazılacak. Madem Allah dedi bu haram bunu yapma yapılınca yazılacak. Bu nefes böyle üflemek bir hareket Allah Azze ve Celle yazıyor. Günahkar insanlar bakıyor. Hatta bunlar da mı yazıldı? Mali hazır kitab ne bu kitap? La yugadiru sagireten ve la kabireten illa ahsaha. Her amel ufak mı büyük mü ne olursa olsun yazıldı. Ve ve cedüme amilu hadira. Bütün yaptıkları önlerinde görürler. İnsan sanki bir bir sinema filmi görüyor önünden. Bütün resimler böyle gözünün önünde geçiyor. Bütün amelleri, evet bunu da yaptım, bunu da yaptım, bunu da yaptım, bunu da yaptım. Artık vakit var. Ne kadar çoksa onları görebilir. 50 bin sene hesabında oturacak. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ne kadar Rabbimiz güçlü. İntikam eder kafirlerden, herkesten. Herkes günahkar olursa, küfür ediyorsa, İslam'a düşmanlık yapıyorsa, İslam'ın davetinin önünde enge duruyorsa, engelliyorsa Allah intikam edecek. Ama yine intikam ederken hiç kimseye zulmetmez. İnna Allah'a azizun ve intikam. Allah izyetlidir, intikam edicidir. Ama yine intikam ederken la rabbuka Allah hiç kimseye zulmetmezdir. Allah Azze ve Celle itaat edenlere şu güzel cenneti yarattı, onlara götürecek. Girerken melekler onlara selam söylüyorlar. Yürürken içinde huriler karşılıyorlar e, seraylara. Hepsini hadislerde ayetlerde Allah Azze ve Celle açıkladı. Ama yine cehennemin ehline. Allah Azze ve Celle diyor, اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Cehennem onları uzaktan görünce, Ba'id, uzak bir sahabi diyor mesirete mi'ete amin yüz senelik yürüyüşü kadar. O kadar mesafede cehennem onları görünce. Nerede olacaklar o zamanda cehennem görünce? Ard-ı Mehşar. Yani Allah onları haşrettiği yerde insanlar oradayken artık amellerin sonuçlarını beklerken cehennem onları görüyor. Onları görünce cehennem tabi Allah'ın yarattıklarından o da sinirleniyor onlardan kızgın semiu laha tagayyuzan kız kızdı diye sesini duyuyorlar cehennemin sesini bir de tebarek suresinde Allah ne diyor iza ulqu fiha semiu laha shehiqan ve hiya tafur <gülüyor> cehennem atılınca Onların sesi duyuyorlar şehik. Arapçada şehik böyle bir ses nefes alırken çıkıyor. Zefir nefesi çıkarırken ses çıkıyor. Şimdi cehennemin sesi şehik Allah Azze ve Celle diyor. Sanki nefes alıyor böyle insanlar atılırken içine. Tabi çok korkunç bir ses ateşin sesi olunca. Ve hiye tefur kaynarken Allah Azze ve Celle diyor. İnsanlar atılırken ona düşünün o kadar büyük bir ateş. Yani şimdi güneş diyorlar dünyadan 700.000 kat büyüktür. Bir de bu güneş cehennemin önünde belki ne diyeyim bir zerre kadar gelmez. Çünkü insanları alacak o kadar büyük sıfatla vasf Kıyamet şey Adem Aleyhisselam zamanından beri kıyamet gününe kadar ne kadar kafirler var? Hepsi ona cehennem, cehennemde olacaklar, toplanacaklar onun sesi duyarlar şehik böyle nefes alınıyor gibi ve hiye tefur kaynarken yektekadu temeyyazu minel gıyız tekadu temeyyazu minel gıyız temeyyaz yani parçalanıyor gibi kızmaktan yani cehennem parçalanıyor gibi kızmaktan bu ateş sanki ne diyeyim canlı bir şey gibi kıyamet gününde olacak neden kızıyor? Kafirlerden neden Allah'a isyan ettiniz? Şimdi dönelim. Okuduğumuz ayetler. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ Uzaktan görünce cehennem onları. سَمِعُ لَهَا تَغَيْضًا Kızmanın sesini duyarlar. Ve zafira Nefesin çıkış sesi. وَاِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا Cehenneme atılınca azab, üstü azab geliyor. Böyle geniş bir yerde bulunmayacaklar cehennemde katamayacaklar ateşten dar bir yere atılacaklar şimdi dar bir yer deyince belki insan onu yaşamadıysa hiç bir şey aklına gelmez ama size bir hikaye anlatayım biz küçükken bir mağaraya çıktık o kadar anlatıyorlar bu mağarada mağara çok uzun bilmem ne teferruatı var içeride yani girişleri çıkışları büyük yerleri bir de kuşlar var içinde ismi neydi bu yarasa, yarasa. Hokuşlar da var içinde, ee, rüzgarın sesi içinde var. Yani yazın, hisse, soğukluğu hissediyorsun, bir de havanın yürümesini hissediyorsun. Girdik oraya, kaybolmayalım diye çok girenler kayboluyorlar. Duyduk, uzun bir ip getirdik. Gerçekten bunu yaptık. Ben ufakken bir de abilerimle Suriye'de girdik oraya, uzun bir ip getirdik çardan bağladık böyle. Açıyoruz giriyoruz yani kaybolmayalım diye. Çünkü her 10 metre bakarsın bir başka yol var, başka giriş, bir saha, bir bilmem ne karanlık. Tabi her el elinde bir şey, ışık var, el feneri var. Sonra mesafeye şey, o kadar yürüdük, bitince yine yürüdük bıraktık. Sonra dönüşte biraz kaybolduk. Sonra yok buradan yok buradan yolu bulduk. Dönerken büyük kayalar var içinde. Bir de hayvanların pisliğinden, nemden. Hepsi yağlı gibi oldu bu kayalar. Gerçekten ben bir kayaya bastım. Böyle kaydın çok dar bir yere indim. Şimdiye kadar o düşmeyi unutmuyorum. Yani belki 40 sene önce bu hikaye. Şimdiye kadar unutmuyorum. Yani böyle insan dar bir yere inince acayip bir his ona geliyor, bir sıkıntı, bir baskı nefsine geliyor. Şimdi bu ayetleri okurken bugün. O gün aklıma geldi. Onlar cehennemde ateşin içinde dar bir yere atılacaklar. Muqarranin, muqarranin ne demek? Yani elleri bağlı, ayakları bağlı. Başka ayetler de biliyoruz. Allah azze ve celle emir veriyor onları bağlayın falan cehennemin ehline. Bunlar cehennemde cehennemde dar bir yere atılırlar. Elleri, ayakları kelepçeli bağlı orada da yine pişman oluyorlar diyorlar bize yazıklar olsun bilmem ne dâw hûn alîk Celle onlara ne diyor? La t'dâw bir kere pişman olmayın çok daha pişman olacaksınız senelerce burada kalacaksınız wa dâw thubûran hep pişman olun hep yani azabın her çeşidi insan cehennemde görüyor. Yanmayı görüyor, dar yeri görüyor, bağlanmayı görüyor. Başka ayetlerde diyor de ateşin Yüzlerine böyle çekiliyorlar. İnsan elleri, ayakları bağlı, böyle yatırılıyor, çekiliyor. Bir ayet diyor, nawasi Başlarından buradan ayaklarına bağlanıyor. Böyle çekiliyorlar. Elleri arkaya, ayakları böyle yani vücudu. Ayaklar başına yani her çeşit azabı görüyorlar. Hatta insan pişman olmayı yaptıklarına onu da hissediyor. Hatta kavgalar var cehennemde. Güçlü insanlar, sultanlar onun elinin altındaki İnsanlara emir veriyorlar zulmetmeye dünyada falan. Bunlar diyorlar ya Rabbi bunlara iki kat azap ver. Onlar bize emir verdiler. Onlar da diyorlar ya Rabbi biz zorlamadık. Onlar geldiler yanımıza çalışmaya. Kavgalar başlıyor aralarında sonra. Onlara da iki kat azap ver ya Rabbi diyorlar. Allah diyor. Yani hepinize iki kat azap vereceğim. Haydi kavga etmeyin. İkinize, hep, hepinize iki kat azap yani insan cehenneme girince Sübhanallah hiçbir azabın çeşidi kalmaz illa onu görüyor. Hepsi beraber bu azaplar. Allah bu ayetleri bize söyledikten sonra bu bilgileri verdikten sonra bir ikinci resim önümüze koyuyor diyor. Kul ey Muhammed söyle ezelike khayrun em cennetul huld. O mu daha iyi Yoksa birisi cennete girdikten sonra oturacak, böyle güllerin aralarında, güzel kokuların aralarında, güzel kızların yanında, ağaçların altında, denizin kenarında. Cennet-ül Huld. Huld ne demek? Ebedi. Manası ebedi. Yani hayat bitmeyen bir hayat orada. İnsan bu dünyada ne kadar zengin olursa fakirlikten korkar. Ne kadar güçlü olursa hastalıktan korkar. Ne kadar hayatı mükemmel olursa ölümden korkar. Cennette ölüm yok, hastalık yok, fakirlik yok. Her şey daha güzeli geliyor. Hatta insan yani ne diyorum? Yani aşşar diyorlar Arapçada. Yani artık... Ne? Türkçesini söyleyemiyorum bilmiyorum Yani artık hiçbir şey beğenmiyor Ne kadar gelirse diyor daha iyisi yok mu Hatta Yemekler meyveler gelince diyor e, Yani daha önce bu aynı meyve geldi Yani dünyada bir elma alıyoruz Ertesi gün yine elma pazarda Bulunca yine alırız Ama cennette insan bir bakıyor diyor Aa, Bu daha önce bundan geldi Başka bir şey istiyor O kadar yani insan artık istiyor Allah ne diyor ve utubihi yok aynısı gelmiyor başkası geliyor ama artık onlar karıştırıyorlar çeşit çeşitlerin çalkalığından düşün cennette insan yani artık hiçbir şey beğenmiyor daha güzel daha güzel istiyor. Allah diyor lahumma yashaun fiha cennette ne isterlerse bulurlar. Yani insan otursun böyle düşünsün bir saray istiyorum ama camdan ama normal cam olmasın kristal bilmem ne düşün İste Allah sana verir, Lehum ma yishaouna فيها. Ne isterlerse cennette vardır. Bu kadar mı? Yok, weldeyine meziid. Sen aklını ne kadar çalıştırırsan, ne kadar güzel şeyler bulursan Allah diyor bizim onun fazlası da bizde vardır. Senin aklını o kadar her şey, yani hayal kuramaz. Bilemezsin ne güzel şeyler Allah yarattı. Allah daha fazlası veriyor. Burada Allah Azze ve Celle bize bir sual gönderiyor. "Kol اَذَٰلِكَ hayrun اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ O cehennemin hayatı daha güzel. Yoksa cennetin hayatı. elleti وُعِدَ الْمُتَّقُونَ Bu cennetin hayatı, ebedi hayat. Kime Allah Azze ve Celle söz verdi oraya gitsin? Takvalı olanlar. وُعِدَ yani Allah söz verdi oraya götürecek. اَلْمُتَّقُونَ Takvalı o insanlar. <gülüyor> التي <gülüyor> onlar iyi, iyi, iyi amelleri yaptığı için Allah söz verdi ve <gülüyor> mısira sonuç yani en son insan kabire girdi çıktı kıyamet gününde mahşerde durdu şu, en son en son cennete gittiler orada ebedi kalacaklar yani o kadar zorluklar insan görüyor dünyada imtihanlar görüyor bilmem ne görüyor ölüm saati gelir kabir hayatı hep imtihanlar hatta Müslümanlar kabirde herkes giriyor kabire ilk girince kabir ona bir baskı basıyor ona böyle bir vur yani sıkıyor onu Sonra açılıyor sonra melekler sormaya başlarlar. Yani insan nefesi ne diyeyim temikleri kuruluyor. Nefesi kesiliyor sonra melekler çok korkunç bir şekilde gelirler derler. Man rabbuk, Rabbin kim? Eğer Müslümansa dürüst olsa hayatında Allah onu konuşturur. Der Rabbi Allah Allah Rabbi Kitabın nedir? Kur'an-ı Kerim Şu adam gelen adam size kimdir? Diyor Allah'ın Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sonra birbirine derler, her şeyi bildi, bırak bırakıyorlar, gidiyorlar. Öyle cevaplar veremezse Azal görmeye başlar. Kabirde de. Bunlar hepsini insan geçtikten sonra Allah ne diyor? Sonuç cennette takvalı olanlara. Canet lehum jazaan ve lehum ma yeshaun. Cennette ne isterlerse vardır. Halidin Khalidin ne demek? Devamlı, evet. ebedi kalıyorlar. كَانَ عَلَىٰ Rabbika, وَعْدًا مَسْعُولًا Yani Allah Azze ve Celle bir racip kendine kurdu, yaptı onları cennete götürmeye. Bu söz kesin Allah Azze ve Celle onu yapacak. Kesin. Tabi hiç kimseye Allah'a emir vermiyor. Hiç kimse Allah'a bunu yapacaksın diyemez. Ama Allah kendine bazen böyle bir söz veriyor diyor bunu yapacağım. Yani nasıl Allah Azze ve Celle diyor şey hadiste İnni zulme nefsi. Zulmetmek kendime haram ettim Allah Azze ve Celle diyor. Allah hiç kimseye zulmetmeyecek diyor kendime haram ettim. Peki Allah insanlar zulmederse kim Allah'a hayır diyebilir? Kim Allah'ı durdurabilir? Hiç insan çok zayıf Allah'ın gücü çok büyük ama Allah diyor İnni nefsi. ben kendime haram ettim zulmetmeyi sizin aranızda onu haram kıldım Sakın. hiç kimse, kimse kimseye zulmetmesin yani bir düşünelim zulüm ne kadar kötü bir şey Allah kendine haram ettiyse insanlar nasıl onu yapıyor bunu da Allah azze ve celle kendine vacip kıldı bu sözün yeri, sözümü yerine getirmesi ben vacip bıraktım وَعْدًا مَسْعُولًا Kardeşlerim, bu cennet önümüzde gibi haberlerini gör, duyuyoruz, görüyoruz. Cehennemi de, bir de ölüm önümüzde. Ne zaman gelecek bilemeyiz. Ne kadar duyuyoruz, gençler vefat etti, gitti, bilmem ne, bu her zaman oluyor. Onun için o günlere hazırlanalım. İnsan Allah'a isyan etmeden önce, bir şeyleri düşünsün, aklına soksun. Ben Allah'a isyan edeceğim şimdi. Ne olacak benim halime? Şimdi Allah'a isyan ederken ölüm meleği gelirse bana. Birincisi, ala ma mata insan nasıl vefat ederse öyle kıyamet gününde haşredilecek. Yani eğer içki içiyorsa kıyamet gününde içki işenlerle beraber çıkacak. Onlar hemen azabe gidiyorlar, azap görüyorlar, ee, amellerin e, sonuçları görünceye kadar onlarla beraberdir. Cehenneme giriyorlar, onlarla beraberdir. يُحْشَرُ الْمَرْءُ عَلَى مَا مَا Ölüm gelince haber vermiyor. Onun için insan eğer biliyorsa ölümün gelecek, o zaman istediği günahları yapsın sonra tövbe etsin. Ama bilemez. Belki hayatın da bu günahı yapmadın. Şimdi şeytan seni kandırdı. Sen yaparken ölüm geldi. Bunun adı su'il khatime. Yani insan kötü bir şekilde dünyadan çıkarsa demek ki hayatının e, sonucu, hayatın sonucu kötü olduğu için demek ki bu hayat bozuktur. Allah bilir kıyamet günündeki millen olacak. Bir ibadet üzerine dünyadan çıkarsa inşallah salih insanlarla beraber olacak. İnsan Allah'a isyan etmeden önce, şimdi aranızda hiçbir günah yapamam, utanırım sizden. Ama insan tek da kalınca arkadaşlar görmüyorlar, hiç kimse beni görmüyor, utanmıyor, günah yapıyor. Bir hatırlasın, hatırlasın, düşünsün, kıyamet gününde bütün sayfalar açılacak, hesabını herkes görecek. Tanıdıklar, akrabalar, baba, anne, bilmem ne, hepsi günahlarını görecekler. Utanmayacak mı kıyamet gününde? Eğer utanıyorsan bu dünyada hiçbir şey yapma. Allah diyor yestekfune minennâsi ve lâ min minallâhi ve huve mâhum. İnsanlardan saklanıyorlar günah yapınca. Allah'tan saklanamıyorlar. Allah onlarla beraberdir. İnsan saklanıyor sanki hiç kimse artık onu görmüyor. Ama Allah seni görüyor. Sen insanlardan utanıyorsan Allah'tan on kat utanman lazım ya da daha fazla. Ebe Allahu illa an yuzilla man Kimse Allah'a isyan ediyorsa muhakkak bir gün Allah onu zelil edecek. Bunu, ce, bunun cezası dünyada ahiretten önce görecek. İnsan bunu düşünsün. Kimse Allah'a itaat ederse Allah onu yükseltirir. Dünyasında ahiretten on, önce. İnsan Allah'a isyan etmeden önce bu ayeti biraz düşünsün. Kul araeytum in akhadha Allahu sam'akum ve absarukum ve ختم bir düşünün Allah sizin kulak kulaklarınızı duymanızı alırsa görmenizi alırsa ve ختم kalplerinize bir mühür koyarsa men ilahın gayrul lahi bi kim Allah'tan başkası onu verebilir size Allah insana bir göz nimeti veriyor görsün diye sonra diyor ey kulum bunlara bak buraya bakma. Oraya bakınca korkmuyor mu Allah onu ame ederse? Yani nereden bu garantiyi aldı? Ben istediğim günahları yaparım. Bir şey olmaz bana. Bir haramı dinleyecekse kulağında düşünmez mi? Belki Allah Azze ve Celle bu nimeti benden aldı. Ondan sonra hayatımda ölünceye kadar hiç duymam. Bakıyorum millet bir tek dudaklara hareket ediyor. İnsan demesin olmaz. Allah ne zaman da ister, isterse olur bir hikaye hatırlıyorum Arabistan'da. Bir oğlan iş bulamıyor. Dedi gideceğim polis olacağım, yazılacağım. Babası dedi gitme. Tabii o güneyden gelecek Cidde'ye yani Ortaya Su Arabistan'ın ortasına Mekke'ye yakın. Babası dedi gitme. Dedi ne yapacağım, ne çalışacağım? İş bulamıyorum, gideceğim. Babası diyor gitme, gitme, gitme. Arkadaşlarıyla ayarladılar, beraber gidecekler. Sabah şey akşamda Cidde'de sabah da olsunlar diye müracaat edecekler. Babası dedi gitma sana diyorum. Vallahi gidersen beddua sana edeceğim gecede. Tabi gecede dua sabahtan önce daha fazla kabul edilir. Hiç önemsemedi. Tabi insan gücüne yaslanıyor. Ben güçlüyüm, ben gencim, ben istediğimi yaparım. Bilmem ne. Babam zayıf, yaşlı, elinde bir şey yok. Yarın yazılırım, işime, gider, işime giderim, yaparım, ederim. Bir şey yapamaz. Babası kızdı, çok kızdı gitti bu gece de giderken oturuyor arkadaşlarıyla arabada seyrediyorlar yola tabi arabanın farları yolu gösteriyor bir arkadaş ne dedi neden farları kapattın şimdi kaza yaparız o da ona baktı Dedi kapatmadım her şey olduğu gibi Diyor yok tam karanlık oldu arkadaşları diyorlar ona sonra bir uyandı kendine herkes görüyor bir de araba yani gerçekten farları kapandıysa şimdiye kadar yoldan çıkması lazımdı yani bir kaza olacaktı bir sustu Dedi babamın duası böyle yaptı ama oldu ciddeye vardı arkadaşları hepsi yazıldılar polis olacaklar o yazılmadı ama nasıl polis alınacak bir döndü ağlıyor baba benden razı ol razı olursa olmazsa senin gözlerin gitti İnsan demesin ben güçlüyüm ben gencim benim sahatım yerinde her şey Allah'ın elindedir. Allah'ın rahmeti büyük, insan isyan ediyor, ediyor, ediyor. Yine Allah ona zaman veriyor dönsün. Allah zaman veriyor, tövbe etsin, günahlarını silsin. Ama çok ısrar ederse, ölünceye kadar böyle kalırsa o zaman Allah'ın azabını görecek. Peygamber Efendimiz diyor, kıyamet gününde 999 kişi cehenneme girer bir kişi cennete. Oran budur. Yani bizim dilimizde şimdi diyoruz binde bir. Binde bir. Yani bir okulda bin talebe varsa müdür çıkıyor diyor. Bir kişi kazandı öbürleri hep sınıflarında kaldı. İnsan korkmaz mı? Ne kadar çalışkansa ne kadar birinci yani talebelerden olduysa der belki ben geç, geçmeyen kişiyim. Peki kıyamet gününde aynı oran var. İnsan nasıl böyle rahat yaşıyor bu dünyada diyor. Geçeceğim ben, kurtulacağım bir şey yok. Onun için insan günahları işlemeden önce bu şeyleri hatırlasın devamlı. Devamlı bunu düşünsün. Bir günah insan bazen yapıyor ama bu günah katlar yazılıyor. Ha, ne zaman böyle oluyor? Eğer mukaddes kutsal bir zamanda olursa ya da bir mekanda olursa. Mekan yani mesela Mekke, Medine gibi ya da mescidin içinde insan bir günah, caminin içinde bir günah işliyorsa ya da zaman olarak Ramazan olursa öyle günlerde ee, mesela Arafa gününde bugün her gün gibi değildir. Aşura gününde bugün her gün gibi değil. O zamanda bir günah işlerse bu insana katlar yazılıyor. Çünkü çok Kıymetli bir vakitte ya da çok kıymetli bir yerde onu yapıyor. İkincisi eğer günahı yapıyorsa önemsemeden yani hiç korkmuyor günahın sonuçlarından. İnsan Müslüman insan bazen bir günah yapıyor ama bakıyorsun günahı yaparken kalbi titriyor. Günah bitirince oturuyor hemen düşünüyor ve ne yaptım nasıl Allah'a isyan ettim. Bu aynı günah yaptı ama bunun günahı öbürü gibi değil. Öbürü rahat rahat günahları işliyor sanki cezası yok. Sanki hiç kimse meleklerden bu günahları yazmıyor gibi. Üçüncüsü günaha varınca sevinirse. Bazen insan bir günah bekliyor varmıyor ona. Mesela bir hırsızlık yapacak falan zengin insanın evine gireceğim fırsat bulamıyor. Altı ay bakıyor gittiler geldiler bilmem ne en son fırsatı buldu sevindi çaldı. Parayı aldıktan sonra çok mutlu oldu. Sen sevinirsen günah yaptın diye o günah sevabı, günahı şey daha kat şey katlar olacak. Ya da aynı günah yapıyorsa, ısrar ediyorsa günahına. Bırakmıyorsa. Devamlı aynı günahı tekrar diyorsa. Yine bu günah artık katlar yazılır. Ya da bu insan milletin aralarında örnek olursa. Bir imam olursa bir hoca olursa böyle bir insan günahı daha büyük yazılır. Normal bir insan günah yaparsa bir günah yazılır. Ama birisi örnek olursa millet derler e zaten hoca bunu yapıyor. Yani o kadar mı büyük görüyorsunuz. Herkes bu günahı taklit edebilir. Allah'a isyan etmeden önce insan bir şeyi düşünsün. Şu günahın arkasında Allah ibadetin lezzetini alacak ondan. Mutluluğunu alacak belki günlerce belki daha fazla. Ne kadar bunun hasretini görecek Allah bilir. Uzun zaman olabilir. Bir kere birisi günahın içinde yaşıyor. Bir şey bırakmadı günahlardan. 20 sene. Ondan sonra böyle bir sohbette oturdu, duydum. Müslüman insan ibadet edince ne kadar mutlu olur bilmem ne. Allah'a döndü. Bir iki hafta sonra hocaya geldi diyor. Hoca hayatında bir şey değişmedi. Namaza başladın bilmem ne. Dedi ne zaman namaza başladın diyor. Bir hafta önce. Dedi önce nasıl yaşıyordun dedi. Allah affetsin böyle yapıyordun böyle böyle böyle. Hoca dedi yani 20 sene günahlarını bir haftada mı siliyorsun? Çok ağlayacaksın çok pişman olacaksın Allah sana affetsin. Yani günahlar o kadar kolay mı? Yani münafırın sıfatlarından bir günah yapınca peygamber efendimiz ona benzetti. Sanki burnuna bir sinek durdu böyle yapıyor. Çıt! Sinek uçtu. Ha Allah günahımı sildi. O kadar kolay görüyor. İman eden insan ne kadar istighfar çekerse yine bu günahın günah şey... Azabının altında gibi yaşıyor. Hep rahatsız. Peygamber Efendimiz buna benzetiyor. Bir dağ üstünde duruyor gibi düşecek üstüne. Nasıl insan hep rahatsız duruyor böyle korkuyor. Dağ başına düşmesin diye. Öyle kalıyor iman eden. Uzun zaman acaba Allah bana affetti mi? Etmedi mi? İstiğfar çektim. Günahımı Allah affetmezse kıyam günün Dün'ün de halim nedir? İman eden insan hep korkuyor Allah'tan Azze ve Celle. Bu korkmak noktası çok büyük ibadettir. Normal ibadet değildir. Allah buna emir verdi. Nasıl Allah diyor namazınızı kılın. Bir de korkmak için Allah emir veriyor. Ve ya ferhabun. Benden korkunuz Allah diyor. Takva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kaç defa geçiyor. Takva manası Allah'tan korkmak. İnsan Allah'tan korkmayınca demek ki hayırlı yoldan çok uzaktır. Allah'tan korkacak yaptıklarından dönecek sonra Allah affeder hayatını değiştirir düzelttirir İnsan günah işlemeden önce bir düşünsün namazını Ne kadar günahlar yaparsa namazında ne huşu görür ne huzurlu namaz kılar ne okuduklarının manasını anlar Yani namaza giriyor bir, bir, bir tek biliyor Allah-u Ekber dedi sonra selamü Aleyküm ve derken diyor kaç katkıldım Allah bilir bu günahların sonuçlarından ne kadar günahlardan uzaklaşırsa o kadar hayatı daha mükemmel şey, namazı daha mükemmel daha iyi olur hatta bazen şeytan günahı namazda hatırlatır hangi günah yaptıysa namazda onu düşünür aklına gelir namazdayken bir de insan Allah'a isyan etmeden önce çok önemli bir nokta onu düşünsün bir günah yaparsa onun kalbine kolay olur onu yapmadan önce çok büyük görüyor Yaklaş, yaklaşamıyor ona tehlikeli bilmem ne bir kere yaptı mı ikinci defa daha kolay olur üçüncü sonra normal şimdi içki içenler o kadar mı korkuyorlar içkiden yok. normal alıyor içiyor ama birisi ilk defa içmeden önce nasıl duruyor eli titriyor şimdi içkimi içeceğim ne olacak bana Bilmem, bir sürü şeyler aklına gelir. Bir iki üç defa işte mi alıştı, korkmuyor. Bir kere birisi hocaya soruyor, e, birisini öldürdü Allah affeder mi etmez mi bilmem ne. Hoca tabi konuşma uzadı. Hoca soruyor peki çevrede katiller var mı yani abilerin mesela hiç kimseyi öldürdü mü? Allah büyük abim üç kişi öldürdü. İkinci abim İki kişi öldürdü, bir kardeşim dört kişi öldürdü. Ah, yani alıştılar, öldür, öldür, öldür. Dedi, peki abilerin kardeşlerin arkadaşları, katil var mı aralarında? Falan abinin arkadaşı bilmem kaç öldürdü. Yani bu şey normal oldu hayatlarında. Öldür, öldür, öldür, öldürdü normal. Ama insan ilk defa katil olacaksa ne kadar ona büyük gelir. Her günah aynı. İnsan bunu bilsin. Sen günahı işleyince, Kendine bir yol açtın devamlı aynı günaha düşmeye. İkincisi de insan kendine bir günah seçerse onun arkasında daha bir günah geliyor. Hazır oluyor önünde. İnsan iyi bir yola girerse bakıyorsun sevaplar, iyi ameller, ibadetler önüne gelir kendiliğinden. Yani arabayı kullanırken bir bakıyorsun bir ama yolu geçecek. Durursun onu geçirirsin. E başka birisi diyor vallahi 10 sene arabayı kullanıyorum hiçbir adam, muhtaç birisi onu yola geçireyim görmedim. E Allah onu buna getirdi bir sevap yazılsın ona. Ama sana yakışmaz bu ibadet. Ondan Allah sana vermedi. El Hasan Basır'ı sordular. Gece de kalkamıyoruz gece namazına. Ne dedi onlara? Saati kurun demedi. Erkan yatın demedi. Dedi gündüz ne yaptınız siz? Hangi günahlar işlediniz? O günahlardan Allah sizi mahrum etti şu ibadetten. Sen günah yapınca şu sevaptan Allah seni mahrum eder. Kimisi kendiliğinden uyanır. Ne kadar az uyuduysa bir bakıyorsun dili Allah'ın zikriyle başlıyor. Kalkıyor, iki yere katkılıyor secdedeyken. Bütün isteklerini Allah'tan istiyor. Sonra tekrar yatıyor. Ne güzel konuşuyor Şeharifi. Arifi. Diyor kardeşim rica ederim senden rica ederim. Secdeye inince başını, bütün istediklerini Allah'tan istemeden başını kaldırma. E güzel bir şey. Sen cebheni başını yere değdirdikten sonra sen Allah'a çok yakınsın. Hiçbir ihtiyacın yok mu Allah'tan? Hiçbir yerin ağrımıyor mu? Hiçbir eksiklik yok mu hayatında? Çocukların mükemmel mi? Çok mu itaat ediyorlar mı? Ne varsa ya de. Şimdi isteme vakti. Hem de Allah ne diyor? Kul ya ibadiyellezina asrafu ala enfusihim. Ya çok günahkar insanlar israf ettiler günahlarda. Yani düşün bir insan çok para harcarsa israf etti diyorlar. Günahlar da çok israf edenlere Allah çağırıyor. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umidinizi kesmeyin. Allah yığfırı zinûb a Allah bütün günahlarını affeder. Sizden ne lazım sadece? Bir tek bu eller kaldırılsın. Ya Rab affet bana. O kadar kolay bir şey. Aslında çok kolay söylüyorum ama çok zor. Çünkü bu kalp yumuşak yumuşak olmadan önce bu eller kalkmaz. Kaldırılırsa insan ya yani ne diyeyim? Belki bir defa diyor ya da iki defa ona ağır gelir. Ya yani Beş defa diyemez. Ya Rabbi bana affet. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. bitti kalk kaç. Bitti. Sonra arkadaşımdan oturun bir saat muhabbet ederim canım sıkılmaz. Ama Allah'tan affetmeyi istersem, cenneti istersem, bir dakika verirsem yine çok görüyorum. Demek ki bir yönden kolay, bir yönden zor. İnsan kalbi yumuşak olmadan önce, düzelmeden önce... Yapamaz bu ibadeti. Yine mahrum kalır. Biz ibadetleri teklif zor görüyoruz. Aslında ibadetler hediye Allah'tan. Allah Azze ve Celle Kur'an Kerim'de Medine'nin ehli fakirlerini vasf ediyor Tebuk savaşında. Geldiler Resulullah diyorlar Ya Rasulullah, bizi seninle cihada götür. Resulullah diyor vallahi bende bir şey yok Sizi size vereyim savaşa gelmek için. Yani bir at falan yok size. Bir de Tebuk, Medine'den uzaklı 700 kilometre. Şimdi arabayla gidince 700 kilometre. Çok uzun bir sefer. Yani yürüyerek cihada gelemezler. Ne yaptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları almayınca. Allah bizi affetsin. Ben olsam belki dönerim böyle. Okşuyor, şey, Alkışıyorum, mutluyum. Kurtuldum, cihada savaşa gitmedim. Belki bilmiyorum. Ama onlar Allah vasf ediyor döndüler evlerine ve a'yunuhum tefidu mineddem'i ağlayarak döndüler neden? Allah açıklıyor hezenen ellâ yecidû mâ yunfikûn üzgünler biz fakiriz at parası bizde yok alamadık peygamber efendimizle savaşa gitmek için ya savaşa gidiyor insan ölebilir ama bu çok büyük sevabı bunun da bu bir ikram Allah'tan bir cihat olduğu önlerinde Rasulullah Aleyhisselam kebuğa vardıktan sonra sahabelere diyor ''İnne fil medineti le ricalan'' Medine'de adamları bıraktık. ''Mâ sirtum ve la katartum vadiyen illa şerikukum fil ecer'' Siz nerede yürürseniz, hangi vadiye inerseniz onlar sizin gibi sevap kazandılar. Neden? Çünkü kalpleriz sizinle. Allah Azze ve Celle sevaptan onlara mahrum etmez. Allah'ın takdiriyle onlara para vermedi. Bu zengin oldu at alabildi, gidebildi savaşa. Bu fakir alamadı. Allah aynı sevap verdiği için ku kalbi gitmek istiyor. Gidemediği zaman ağladı. Şu ibadetler Allah'tan bir hediye insanlara. Kimse onu alır, kimse bırakır. Alan kişi mutlu. Yani mutlu iken onu alır. Üzgün değil. Vallahi bu ibadet bana geldi. Ne yapacağım? Mecbur yapacağım. Hayır. Mutludur. İbadeti yaptığı için. Bu şekilde cenneti kazanıyorlar. Bir de bir nokta gözümüzün önüne getirelim. İnsan Allah'a isyan etmeden önce bu ayeti düşünsün. Allah Azze ve Celle diyor. Men Kimse Allah hidayet ona verirse hiç dalaleti görmez başka ayetlerde kimse Allah onu dalalete sokarsa hiç kimse ona hidayeti veremez peki Allah Azze ve Celle hiç kimseye zulmeder mi dalalete götürür sonra cehenneme atar Allah dalaleti bu insana takdir etti hidayetten uzaklaştırdı öyle düşünürsek deriz bu zulüm Allah ona böyle yazdı cehennemin ehlinden olsun sonra cehenneme attı Hayır. Allah Azze ve Celle bunu ne zaman takdir ediyor? İnsan ısrar ederek, kabul ederek günahları yapınca ona ceza olarak Allah Azze ve Celle onu cehennemin ehlinden yazar. Şimdi ayet-el kürsi okuyoruz. Allah ayet-el kürsi ne diyor? من ذا الذي يشفع وإن bi بإذنه Kim kıyamet gününde... <gülüyor> İnsanlara şefaat edebilir Allah'tan izin almadan önce. Buna dikkat edelim. İnsanlar devamlı ellerini kaldırıyorlar. Şefaati ya Resulallah. Şefaati Peygamber Efendimiz'den istiyorlar. Peki bir al bunlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan izin almadan şefaat edebilir mi? Edemez. Ayet-i önümüzde. Başka ayetler de geçiyor. Peki neden Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e ve... ...salih insanlara buna izin veriyor, buna izin vermiyor. Buna şefaat etti ya Muhammed ama ona şefaat etme. Neden bu ayrım vardır? Herkes ameline göre. Demek ki insan dürüst, düzgün olacak. Düzgün olduktan sonra Allah onu sever, ona, Peygamber işte. Efendimiz'e izin veriyor şefaat etsin. Neden şefaat ediyor? Çünkü herkes günahı vardır. İyilik yaptığı zaman Allah bu iyilik için izin verdi günahları silinsin şefaati Resulü Aleyhisselam şefaati edince bu da aynı şimdi bir insan günah işleyince acaba bu günahın yüzünden belki Allah onun kalbine bir mühür koyar bu hayatımda tövbe etmeyecek İnsan demesin bir günah sonra tövbe ederim bir arkadaşım vardı anlatıyor bana üniversitede okuyordu kız arkadaşları bilmem ne falan. Ben dedim kardeşim sen namaz kılan birisi. İyi bir insansın. Nasıl bu hayatı yaşıyorsun? dedi. E, zaten eve döndükten sonra tövbe ediyorum. Allah bilen günahlarımı affediyor. Allah'ım kandıracaksın. Ben giderim istediğimi yaparım, eve dönerim tövbe ederim. Hayır, Allah'ı kandıramazsın. Tevbenin şartlarına baksak deriz bu tövbe kabul edilmez. İnsan tövbe edince, tekrar hatırlayalım şartlarını. Birincisi pişman olacak yaptıklarını. Bu pişman oldu mu? Olmadı. Zaten mutlu. Ben istediğimi yaptım, bir de günah yazılmadı. Hatta bir kelime söyledi. Her gün günahlarımı siliyorum. Eğer bir günde ölürsem günah, günahlarımı silmeden bir günlük günahları taşıyorum. Ama çok ibadet ettim. Allah böyle matematik gibi hesaplıyor. Estağfurullah aziz. Birinci şart pişman olacak. Bu pişman olmadı. İkinci şart tevbe olunca anında olacak. Üçüncü şart bir niyeti olacak bir daha dönmesin. Aynı günah. Yani insan pişman oldu. Ya Rabbi ben sen, sana isyan ettim bana affet. Bir daha dönmeyeceğim bu günaha diyor. Bu yok yarın tekrar döneceğim. Akşam da tekrar tevbe edeceğim. O zaman bunun tövbe etmesi kabul edilmiyor. Boş boşa diyor Ya Rabbi bana affet sonra gidiyor. Kendini kandırıyor. Şeytan onu kandırabildi. Namaz kılan birisi ama kandırdı. İnsan buna çok dikkat edecek. Acaba bu günahtan sonra tövbe edebilecek miyim? Yoksa Allah benim yolumu kapatacak. Günahın işliyorum diye. Bir de insan Allah'a isyan, et, isyan etmeden önce bilsin kalbi sertleşecek günahlardan. Yumuşak kalmaz. Sert kalp Allah'a tevkül edemez. Yani Allah'ın Allah'a yakın olamaz. Ne tevbe etmek, ne tevkül etmek, ne istemek istediklerini ne Uzak bir kalp oluyor. Yani her şeyden mahrum kalıyor. Allah ne diyor? Kimse Allah'a tevkül ederse Allah her şeyden onu korur. Allah yetecek ona her kötüden, her dertten. Peki bir insan Allah'a tevkül etmiyorsa bu dünyanın sebeplerine kaldı. Şeytanlara kaldı. Allah ne takdir ettiyse Allah bilir nasıl hayatı geçecek. Neden böyle kötü hayat yaşıyor? Çünkü günahları vardır. O engelleri koydu yolunun önünde. Bir tövbe ederse engeller kalkar, yaklaşabilir, Rabbine cennete yaklaşabilir, oraya gidebilir. Günah işleyen, bunu da aklımıza koyalım. İnsan günah işlerken cinler daha rahat telebbüs edebilirler insana. Yani insana girebilirler. Peygamber Efendimiz diyor, şeytan, yani kanıyla beraber döner. Vesvese edebilir, her şey yapabilir. Ama cin insana girmesi için çok zor bir şey cinlere. Kolay kolay yapamazlar. Bir fırsat beklerler. Ya insan günah işlerken, ya da çok büyük korku içinde olursa, ya çok sevinçli olursa ya da, öyle bir durum bekler. Yani günahı işlerken bilsin o tehlikeli bir durumda cinler tarafından. Bu olursa tabii bir tek ahiretini kaybetmiyor, bir de dünyası da kaybediyor. Çünkü bir insan cinler ona telebbüs edince, telebbüs ettikten sonra kurtuluş çok zor onlardan. Bir de İnsan unutmasın, her günahı yapınca sanki bir borç gibi dünyada bazen ödüyor onu. Kema tedii Ne yaparsan onu dünyanda göreceksin. Kimisi babasını, annesini kızdırır, çocuklarından görür. Kimisi üçkağıtçılık yapır millete kandırır. Bir bakıyorsun millet onu başka yoldan, başka yerden kandırırlar. Kimisi bir günah kızlarla yapar, bir bakıyorsun. Eşine yapılır ya da kız kardeşine yapılır. Bunun hikayeleri çok çok çok duyduk. Dünyada oluyor. Kimisi anlatıyor, kimisi susuyor kendini rezil etmek istemiyor. <gülüyor> bir adam bu Suriye'de olduğu Şam'da mahallesinde söylendi. el cesir ül diyorlar oraya. Yani ben Beyaz de. Köprü. Bir adam, yaşlı adam, bir genç onu dövüyor bir de çekiyor. Millet geliyorlar onu kurtarmaya, bağırıyor millete vuracak falan millet çekiniyorlar, korkuyorlar. Belki beş metre ya da daha fazla adamı döverek çekti. Sonra şu adam yerdeyken dedi oğlum, millet şaşırdılar, o onun oğlu. Dedi oğlum ben babamı oradan buraya kadar çektim döverek, yeter bana buraya kadar. Daha fazla vurma beni, çekme daha fazla. O da oğlan sinirli sinirli bıraktı gitti. Millet çok oldular. Nasıl adam hatırlıyor babasını döverek oradan buraya çekti, oğlu da aynı yerde döverek oradan buraya çekti. Bu borç ödeniyor. Şeref meselesi, namus meselesinde bunu çok söylüyorlar alimler. Bu dünyada genelde oluyor. İnsan bir günah yaparsa yabancı kızlan onun mahremlerinden, kadınlardan, şey borcunu ödeyecek el ceza min cinsil amel bir de babalara söylerim en tehlikeli nokta sen bir günah işleyince çocuklarını kaybediyorsun çünkü sen örneksin çocukların bunu yapabilirler hatta önlerin de olmazsa Allah azze ve cel gördüğü için Hayatlarını değiştirir. Sen dürüst olunca Allah çocuklarını korur. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor... وَالْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ min مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا alayhim. عَلَيْهِمْ فَالْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَالْيَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا Bir insan çocuklarına korkuyorsa... Düşünüyor ben ölürsem benim çocuklarım daha ufaklar... Bilmem ne yetim nasıl yetişecekler... Allah diyor bu insana... Eğer çocuklarına korkuyorsan... Sen takvalı ol... Doğru konuş, sen öldükten sonra Allah senin çocuklarını koruyacak, yetiştirecek. Hiç onlara korkma. Millet vasiyetinde yazıyorlar, abisine bilmem ne, ölürsem çocuklarımı unutmayın, bilmem ne. Hayır, Allah'a bırak. Allah'a insan bırakırsa, havale ederse en mükemmel hayatı görür. Bir hadis şerif, bu hikaye bir hadiste geçti daha önceki kavimlerden. Bir adam yabancı bir yerde, parasız kaldı. Gitti baktı, birisi dindar buldu, geldi. Onun yanına dedi ben yabancıyım, ortada kaldım, paraya ihtiyacım var, memleketimi varayım. O da ona böyle baktı, dedi borç istiyorum senden. Dedi peki, kef yani kim kefil olacak, sen parayı ödemezsen, kim ödeyecek senin yerine? Dedi hiç kimseyi tanımıyorum. Allah kafili, Allah o dedi ve kafa billahi ve yeter. Dedi peki kim şahit koyalım? Dedi hiç tanıdığım yok burada. Allah şahit olsun anlaşmamıza. Ya da borç al borcu almaya. O da dedi yeter Allah şahitse. Buyurun bu parayı. Ne zaman geri vereceksen falan tarihte bir tarihi söyledi. O gitti bu parayla memleketine gitti. Şu tarihte dönecek e, rüzgar vardı. Deniz çok dalgalı, hiçbir e, kayık gemi falan hareket etmiyor, gitmiyor. Bir baktı adam diyor, bugüne söz verdim, nasıl geciktireceğim? Ya Rabbi sen bana kefil oldun. Ya Rabbi sen şahit oldun anlaşmamıza şey bu borca. Ne yapayım Ya Rabbi? Düşündü düşündü. Dedi vallahi Allah kefil olduğu için bu parayı götürecek bana. Gitti bir ağacın gövdesini aldı, içinden boşalttı. Parayı koydu. Bir mektup yazdı. Böyle böyle aramızda oldu Allah kefil diye. Allah sana götürecek inanıyorum. Koydu içine kapattı buradan buradan. Gitti denize. Dedi ya Rabbi bunu denize atıyorum. Sen kefil oldun bana sen adama götür. Attı denize. Şu adam da çıktı bekliyor. Bir gemi gelsin bir şey gelsin. Adam bana borcu verecekti. Büyük para verdi. Bekliyor denize bakıyor diyor. Allah bilir bugün gelemeyecek bu adam. şu dalgalı deniz. Rüzgar var. Beklerken böyle bir baktı. Yorulduktan sonra bıktıktan sonra denizden böyle bir tahta geldi. Büyük ağzın gövdesi. Dedi iyi boş dönmeyin. Bunu alayım. Odun olarak kullanırım. Aldı taşıdı eve götürdü. Gitti evde onu kırarken bir baktı. E, paralar altın para döküldü. Aa içinde para var sevindiler. Eşiyle çağırdı eşine bak Allah bize rızık verdi bilmem ne. Devam ettiler parayı topladılar mektubu gördü okudu şu adamdan geliyor. Parayı saydı tam adam tam gönderdi. Şimdi bu hikaye masal değil. Sahih bir hadiste geldi. Peki Allah'a tevekkül eden yüzde yüz kalbinde nasıl biz inanıyoruz bu dümeye basınca lan yanacak. O da böyle inanıyor. Allah'ım benim Rabbim kefilim ben buna Allah'a verirsem Allah götür. Öyle inanıyor gitti. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ ala اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kimse Allah'a tevkül ederse Allah ona yeter. Bütün ihtiyaçlarını verebilir, çözebilir. İnsan Allah'a isyan etmeden önce bu hadisi hatırlasın. Men تَرَكَ شَيْءًا لِلّٰهِ عَوَضَهُ Allahu خَيْرًا min. Kimse Allah için bir şey bırakırsa Allah onun daha iyisini ona verecek. İnsan bunu inanıyorsa vallahi her haramı rahat rahat bırakabilir. Çünkü inanıyor Allah daha fazlasını bana verecek. Daha iyisini bana verecek. Peki bugün almazsam yarın olsun. Ama yeter hem helal haram değil hem de daha iyi. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Kimse Allah'ın makamından korkarsa Allah ona iki kat sevap verecek. iki cennet verecek. Öbür ayette وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Kimse Allah'ın makamından korkarsa ve النَّفْسَ عَنِ <الْهَوَى> Nefsinin isteklerini vermedi. Ona nehyetti. Yasakladı. Nefis bir şey istiyor. Diyor bu yasak. Haram. Allah nehyetti buna. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَةِ Sonuç nereye? Cennet. İnsan cenneti istiyorsa yolu budur. Allah bize gösteriyor. Nefsin bir şey isteyince günahlardan durdur. Söyle ya nefs, ey nefsim sana vermeyeceğim bunu. Allah benden razı olsun diye. uzatmayın Allah razı olsun Sallallahu olsun.